Bazı hilkati bozuk insanlar vardır. İnsan suretinde hayvandır o. İçi hayvan, dışı insan. İçi yılan, kobra. Hatta ben bir yerde bulunuyorum da herkese konuşuyorum böyle. Sonra bir zat vardı orada. mer o adamın gözünün perdesi açıkmış. Beni çağırıranlar dedi, sen görmüyorsun, sen bakıyorsun, bakıyorsun ama görmüyorsun dedi bana. Neyi dedim bakıyorum, görmüyorum. İşte baktım sen karışma, e, öyle değil dedi. Bakmak var, görmek var. Bakan var, gören var. Göremiyorsun dedi. Bak sen göremiyorsun. Neden? Bak şu adamı görüyor musun dedi bana. Görüyor mu? Bu adam bir kobradır dedi. Zahirde dedi insandır, içine bir kobra vardır onun dedi. Kobra canlı dedi o adam. Niyer şu adamın gücünün perdesi yok mu? Sonra şu adam dedi görüyor musun? Gidiyor karşıdan, değil mi? bu dedi. Pars. Bunun içinde pars var. Düşün Allah-u bir karar dedi. insan birisi gelir, şurada içinde pars var. Şu süvükli böcek dedi. Bu dedi bir Efendimiz Şerif aynen böyle ey nedir ne bir Mısır eşyaları şuydu görüyor dedi bunları var gösteriyor bu adamları ya şu insan yok mu? veya dedim var dedi pek ender dedi insan dedi zahirde insan ama hakikatte hayvan bütün dünyada uğraşmanın sebebi dinin dinin vazifesi içini ve dışını insan etmek ona uğraştırıyor Allahü Teala bizi şunuyor orakonuzu bizi dışı insan olduysa içli insan olsun. Hiç insan olmazsa bir adamın yarın içini içine çevirecekler. Ahlet aleminde yevme tübe dövü abru gayel art. Bu alem başka bir alem olduğu gibi insan da içini içine çıkacak. Herkesin maliyeti, mahiyeti meydana çıkacak. Yevme tümles, serayif. Sırların meydana çıkacak. Bir de bakacaksın ki dünyada hoca diye elini öpten adam eşekmiş mi yersin? Tüh Allah belanı kal. Biz seni bir adam zannettik, seni etrafa toplandık. Eşekmiş mi yersin? Eyvallah. Ya. Sakın sözüme kızmayın. Bu doğru konuşuyorum. Hatta Enes İbni Malik sormuş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Fete etûne efvâca Ya Resulullah ne demektir bu? Demiş. Fete etûne efvâca. Bölük bölük gelirsiniz diyor Cenab-ı Allah. Sûre-i Nibâde. Bunu sorunca Enes İbni Malik, Resul-i Ekrem hüngür hüngür ağlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benim ümmetim 11 sınıf üzerine kabirden kalkar diyor. Oğraşacaksın, içini dışını sen yapacaksın. Batında bulunan yani amelinin şeklini, sıfatlarını insan yapacaksın. İnsan yapmazsan yarın, yarın, kıyamette insan doğarsın, insan gibi görünürsün, hayvan ölürsün şu ara. Allah buyursun. Yani salm-ı salat-ı hac ile sal zahid bir derişin. İnsan okumaya irfan gerek. Olmaz irfan.